カルディシ ضلالة في ブ ل ن ا رحمه اللهم ありがとうございました。 Al-Adabul Mufrad adlı kitabımızın şerhine devam ediyoruz. Bugünkü rivayetimiz 296 numaralı rivayetimiz. Evet. Başlıyoruz. 296. Kıskançlı. Hayır değil. Kıskanç. Kıskançlı değil. Şey bu cimrilik. Kıskançlık değil, cimrilik. Cimrilik mi? Evet. Tercüme değil mi? Babımızın ismi cimrilik. Çünkü bir önce cömertli işledik, şimdi ise bu kul kelimesi cimriliktir. Kıskançlık diye tercüme etmiş ama yanlış olduk. Cimrilik. Câb-ı Radya'nın anı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize anlattı. Ey Selem oğulları, sizin büyüğünüz kimdi? Bizde. Bizim kabiliyem, büyüğü cüd, ibni... Kayıttır. Ama biz onu cimrilikte ithal ederiz dedi. Çalderi beyanı. Cimrilikte daha tehlikeli hangi hastalık vardır ki? Bundan sonra sizin kabiler iyisiniz. Ama İbnül Cemüktür. Uyardı. Ama İbnül Cemü, cahiliyet döneminde putlara tapardı. Müslüman olduktan sonra Rasulla Salâhüllâhü sallâm her evlendiğinde Müslümanlara ziyafet verirdi. Evet. Bab başlığı kardeşler, kıskançlık olarak tercüme etmişler, yanlış, cimrilik olarak düzeltiyoruz. Cabir radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beni Seleme oğullarını ziyaret ediyor ve onlara ''Men seyyidikum ya beni seleme'' ''Ey Seleme oğulları, sizin efendiniz kim, seyyidiniz kim?'' Yani başınızdaki lideriniz kim diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soru soruyor. Bunda da kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetiyle, ashabıyla, bütün sorunlarıyla yakından ilgilenir ve onların daima maslahatlarını gözetirdi. Ve özellikle de zayıfları korumada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daima zayıfları korur ve gözetirdi. Ve onların maslahatı için ilgilenir. Uğraşırdı. Seleme oğullarının efendisi kim diye sorduğunda diyorlar ki Cudu Ebnu Kayıstır, fakat biz onun biraz cimrinikle suçluyorlar. Yani o adamın yani efendilerinin ve islerinin, başkanlarının cimri olduğunu söylüyorlar beni Seleme yani Seleme oğulları. Kardeşlerim rivayete baktığımız zaman eğer bir maslahat varsa. Demek ki birinin hakkında konuşmak veya diğer tabirle gıybetini yapmak caizdir kardeşlerim. Eğer ümmetin maslahatı söz konusu ise çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları ikrar etmiş ve、e, buhl dediğimiz yani cimbiliğin ne kadar kötü olduğunu zemmetmiş yani onu、e, kötülemiştir. Eğer durun böyle devam etseydi, yani onun cimrilik cimri birisi olduğunu bildikleri halde devam etseylerdi, yani başkanlara olmaya, belki de mefsede dediğimiz bozgunculuk veya toplumu bozma ne olacaktı? Çok daha büyük olacaktı. Kardeşlerim, ondan sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, selamı ollarının efendilerinin, yani reislerinin, başkanının cüddübin kayısın cimri biri olduğunu öğrenince diyor ki, Hangi şey veya hangi hastalık cimrilikten daha kötüdür? Ve bu sözünü söylüyor Aleyhisselatu Vesselam. İmam Münawwiy diyor ki Rahiimuhullah, bunun manası yani cimrilikten daha kötü bir ayıp var mıdır? Veya hangi hastalık cimrilikten daha kötüdür? Ondan daha kötü, daha büyük bir şey yoktur. Çünkü diyor, her kim Allah yolunda harcamayı sırf açlıktan dolayı terk ederse muhakkak ki o kanun koyucu Allah Azze ve Celle'yi tasdik etmemiş olur. Çünkü rivayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayeti kerimesinde لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ حَشَّةَ اِمْلَاقٍ Sakın ola ki çocuklarınızı açlık korkusuyla aç kalma korkusuyla veya yarın büyür de benim soframa oturur korkusuyla Öldürmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Nahnuner zukukum ve iyyahum. Sizleri de onları da rızıklandıran biziz diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden hem Allah Resulü Aleyhisselam hadislerinde Allah Azze ve Celle kitabında cimriliği kesinlikle yasaklamıştır kardeşlerim. O yüzden bu öyle bir hastalıktır ki hem insana dünyada rahatsızlık verdiği gibi Ahirette de muhakkak cezası olan bir hastalıktır cimrilik kardeşlerim. O yüzden Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam burada cimriliği hastalığa benzetmiştir. Nasıl ki hastalık insanı bitkin bırakır veya vücudu zayıf düşürürse aynı şekilde cimrilik de biraz önce sizin kavminizin efendisi kim falan dır fakat o cimri biridir dedikleri gibi. İnsanın kötü bir şekilde anılmasına vesile olur, sebeptir kardeşlerim. O yüzden hani bundan önceki rivayetlerde rivayetimiz neydi, hadislerimiz hangi mesleyle alakalıydı? Cömertlikle alakalıydı. Hatta en son okuduğumuz rivayette ne diyordu? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. <gülüyor> Ramazan ayı geldiği zaman cömertliği daha da bir artardı diyor. Hatta O aylarda yani Ramazan ayında, Ramazan gecelerinde Cibril Aleyhisselam'la buluştuğu zaman Allah'la Kur'an, onunla Cibril Aleyhisselam'la Kur'an tedaris ettiğinde karşılıklı okuduklarında daha da hatta diyor esen rüzgardan daha da cömertti Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. O yüzden bir mümin kardeşlerim hiçbir zaman ne olmayacak cimri olmayacak. Hem kendi nefsin'e karşı hem ailesine. hem de Müslümanlarına hem de Müslümanlara karşı yani Allah'ın、e, hakkını gözettiği gibi kulların da hakkını ne yapması gerekir? Gözetmesi、e, gerekir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam reislerinin, Seleme oğullarının başkanlarının cimri olduğunu öğrenince hemen diyor ki bilakis siz Abnü ibn-i Cümuhu ne yapın? Radıyallahu anh huyu Reisi olarak seçiliyor. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu tepdile diyor, değiştiriyor. Neden? Çünkü o ne var, nedir? Cömert birisidir. Eğer insan başta kendisine karşı cömertse, kendi elinin altındaki hem ailesine, çoluğuna, çocuğuna, efradına ve sorumlu olduğu kişilere karşı da her zaman cömert davranır kardeşlerim. Cimri davranmaz. O yüzden de. Cömertlik kardeşlerim her zaman için övülen bir、e, sıfat özellik olmuştur. Ve sadece cömertlik değil, yine Amr binül Cümbu radıyallahu anhunun、e, faziletinden bahsedilirken aynı rivayette kendisi cahiliyede putlara tapardı ama Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne zaman iman etti, onun diyor evlendiği zaman deliğime yemeğine eşlik ederdi yani ona yardım ederdi diyor. Radiyallahu anhu. Kardeşlerim velime bir Müslüman evlendikten sonra Müslümanlara ikram ettiği yemeğin adıdır yani düğün yemeğidir. Ama sünnet olan ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yaptığı da zifaftan en az 3 gün sonra velime yemeğinin verilmesi gerekir. Maalesef bizim Türk toplumunda bu evlenileceği gün var. Ne yapılmaktadır, yemek verilmektedir. Ama sünnet olan zifftan en az üç gün sonra veya bir hafta sonra velime yemeğinin verilmesi gerekir kardeşlerim. Çünkü Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam evlenmek isteyen birisinin veya evlenen birisinin bir koyunla da olsa ne yap? Velime yemeği ver buyuruyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam. Velime sadece etten de verilmez kardeşlerim. Eğer bir kimsenin kurban kesme, koyun kesme gücü yoksa insanların da yardımıyla et olmadan da ne yapabilir? Velime yemeği verebilir. Hatta imamlar kardeşlerim, İmam Bukhari Rahimoğlu'na başta olmak üzere velime yemeğinin farz olduğu, yani icabetin davet edildiğiniz zaman velime yemeğine icabet edilmenin farz olduğunu söylemişlerdir. O yüzden bir kimse eğer velime yemeğine davet edilirse, Ve o anda nafile oruç tutuyorsa, orucunu bozsun ve velime yemeğine ne yaksın? İcabet etmesi gerekir. O yüzden velime yemeği de bizim dinimizde olan ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emrettiği bir sünnettir. Ve burada da、e, tıpkı Adrül Cümuh radıyallahu anhu'nun Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evlendiği zaman velime yemeğini de、e, Yardım ettiği gibi Müslümanlar da zayı, gücü zayıf olan kimselerin deli miyemi için yardım etmesine bir sakınca yoktur. Bu da böyle,、e, bu şekilde anlatmış olalım inşaallah. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam burada、e, cimrilik gibi kötü hasteti, hastalağı Benzetmiştir ki burada da Allah Resulü Aleyhisselam cimriliği zemmetmiş, kötülemiştir kardeşlerim. Ve bu da demek ki cimri olan bir kimse insanların başına ne yapılmaz? Reis olarak, başkan olarak, idareci olarak getirilmez. Bu aynı zamanda sünneti de nedir? Artırıdır kardeşlerim. O yüzden cömert olan birisi cimri olan birisinden reisliğe, başkanlığa Daha hak sahibidir Allah Rəsulü Səlamın buyurduğu gibi. Evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. 297 numaralı rivayet. Muayyid'in kâtipi Veladun bize rivayet ettiğine göre Muaviye Muayyide İbn Şubeyy'e bir mektup yazarak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ssalem'dan duymuş olduğu bir hadisi kendisine yazmak istedi. Muayyide de ona şuna yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikodudan, malı boş ve gereksiz yere harcamaktan, üzümsüz, çok soru sormaktan, hayra engel olup hakkı olmayan şeyi istemekten, annere iskian etmekten, kız çocuklarını dili dili toprağa gömerek öldürmekten men ederdi. Evet. Mughira radıyallahu anh'un katibi varrat diyor ki, カデシテル Allah'a hamdolsun şu anda bizim yaptığımız tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetleri、e, okumak ve onları en güzel şekilde anlamaya çalışmak şu anda bizim yaptığımız şey. Ve hakikaten basit bir şey değil kardeşlerim. Yani bugün kaç tane insan bugün evini barkını veya çoluğunu çocuğunu terk ediyor ve sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini dinlemek için... Ve yine ahlakı Kur'an olan Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanabilmek için şu anda dersimize hazır bulunuyor ve dersimizi dinliyor. İnşallah anlayıp amel edenlerden eylesin. O yüzden Allah sizlerden razı olsun kardeşlerim ve inşallah bir mazeret sebebiyle gelemeyen veya biraz tembellik yapan kardeşlerimize de inşallah bu mecliste hazır olmayı ve bu ahlakla alakalı hadisleri dinleyip anlayıp ve amel etmeye çalışan kullarından eylesin. Çünkü basit bir mesele değil kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? diyor. Mesela biraz önceki rivayette Allah Resulü Aleyhisselam cimrilikten bahsetti. Cimri insan insanların efendisi bile olmayı hak etmeyen bir insandır. İnsanların başkanı dahi ileride gidemeyen bir insandır. Ne olması gerekir? cömert olması gerekir. Evet, o yüzden bu、e, konuda kardeşlerimizin inşaallah daha e, e, samimi bir şekilde ve daha duyarlı davranacağına ben inanıyorum. O şekilde de dua ediyorum inşaallah. Sözünde Allah Ressamü Aleyhisselatu Vesselam'ın、e, nasihat olarak dört şeyi yasakladığını bildiriyor rivayette. Birincisi kıyıl ve kal'den yasakladı diyor. Kardeşlerim kıyıl ve kal bir mana Türkçe olarak dedikodu manasına gelebildiği gibi insanların durumları ve yaptıkları ile alakalı olarak kişiyi ilgilendirmeyen manasız insanların haberlerini hikayelerini anlatmak yani boş söz konuşmaktır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu şekilde insanların kendisini ilgilendirmeyen Veya başkalarının hikayesini, kıssalarını anlatarak boş söze dalmalarını yasaklamıştır aleyhissalatü vesselam. Ve burada da aslında en güzel rivayet ya hayır konuş ya da sus. Yani şu şunu yapmış, kardeşim seni ilgilendiriyor mu? Senin imanını artırıyor mu? Veya düzeltilecek bir şey yok öylesin hani ne derler bizde? Geyik muhabbeti. Dinimiz bunu yasaklıyor kardeşler. Genik muhabbeti nedir? Dinimizde yoktu. Ya hayır konuş、Yok. ya da sus. Allah Rasulü Aleyhisselam kendinizi ilgilendirmeyen, manasız olan ve maaleyaani sözden yasaklamıştır Aleyhissalatu Vesselam. Evet. İkinci yasakladığı şey neymiş? İdâatül mal malı ziyaretmek, zaiye etmek. Zayi etmek. Yani、e, şer'i olmayan ölçüler dışında malı sarf etmek, yani malı telef etmek. Ve yine bunun içerisine de、e, borç verilir ama bunu kayda almadan borç vermek de idâat-ül mal yani malı zayir etmek olarak anlaşılmıştır kardeşlerim. Yani insan kazandığı mal tabii ki Allah Azze ve Celle'nin kendisi için takdir ettiği maldır, ama o kimsenin de、e, onu bozmaya veya israf etmeye veya、e, onu tüketmeye nedir? Yapmaması gerekir. Çünkü elindeki avucundaki kaybettiği zaman insanlara muhtaç kalır ki bu da nedir? İstenilen veya hoş bir durum değildir. Evet. Daha sonra üçüncü olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve ketratü sual diyor. Yani çokça soru, olma, soru sormak. Bu nasıldır bilir misiniz kardeşlerim? İhtiyacı olmadığı halde soru sormak. Eğer senin o soruya ihtiyacın varsa, yani seni ilgilendiriyorsa ne yapması gerekir? O sualı sorması gerekir. Ama ilgilendirmiyorsa Yani maaleyi yani ise sif soru sormak için soruyorsa bundan Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır yasaklanmıştır ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın yasakladığı şeylerden bir tanesi de hayra engel olup hakkı olmayan şeyi istemesidir. Adam kendisi cimli kendisi bir şey vermiyor ama birisinin bir kardeşinin hayır yapmasına da engel oluyor. Ya sahabe sen vermiyorsun, bari kardeşinin hayırına ne yapma? Engel olma. Dinimiz bunu da yasak diyor kardeşlerim. Ve daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve ukuukul ummahat diyor. Annelere karşı gelmeyi de, annelere karşı isyan etmeyi, onların lafını dinlememeyi de yasakladı diyor sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim özellikle anneler zikredilmiş... Çünkü rivayette hatırlayacak olursanız kitabımızın ilk başında annelerle alakalı rivayette sahabe geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü iyilik yapmama en çok layık olan kimdir? Annendirdir. Ey Allah'ın Resulü sonra iyilik yapmama en çok layık olan kimdir? Annendirdir. Ey Allah'ın Resulü sonra iyilik yapmama en layık olan kimdir? En hak sahibi kimdir? Üçüncü sefer yine annem diyor Allah Dördüncü de diyor Allah'a size. Dördüncüde sorduğunda babandır diyor. Evet. Çünkü kardeşlerim gelen sahih rivayetlerde annelere karşı isyan etmenin, onların lafını dinlememenin, onların sözünü dinlememenin, onları üzmenin büyük günahlardan olduğu sayılmıştır kardeşlerim. Allah korusun. Ve Ribayetin sonunda kardeşlerim ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kız çocuklarının diri diri gömülüp öldürülmesini de yasakladı diyor. Kardeşlerim İslam gelmiş ve o insanlar canavar gibi olan hayvandan daha aşağı olan o insanlar izzet ve şeref bulmuşlardır İslam'la. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anhu diyor ki biz öyle bir kavim öyle bir topluluğuz ki biz ancak İslam'la izzet ve şerefi bulduk diyor. Ne zamanki insanlar İslam'ı terk ederlerse işte o zaman izzet ve şereflerini terk, kaybederler diyor Ömer radıyallahu anhu. Ve kardeşlerim ilginçtir Hazreti Ömer radıyallahu anhu cahiliyeyi hatırladığı zaman derdi ki ben... Cahiliyi hatırladığında iki şey aklıma gelir, birinde üzülürüm, ağlarım, birinde gülerim diyor Ömer radıyallahu anh. Ben diyor, biz diyor sefere çıktığımız zaman, yolculuğa çıktığımız zaman kendi elimizde küçük küçük putçuklar yapar, put yapar, yol boyunca veya durakladığımız, mola verdiğimiz yerde ona tatardık diyor. Ve daha sonra giderken de bir tepik vurur, yıkar giderdik diyor. Bunu hatırladıkça gülerim diyor Ömer radıyallahu anh. Sonra bir olay vardır ki ağlarım diyor hatırladıkça ben diyor kendi öz kızıma aldım götürdüm. Toprağa diri diri gömmek için hatta diyor sakalıma az bir şey geldi de kızım diyor kendi o elleriyle sildiği halde ben onu diyor diri diri toprağa gömdüm diyor. Ve maalesef bu cahiliyenin yani cahiliye döneminin ne kadar O dönemdeki insanların vahşileştiğinin, hayvanlaştığının hatta Allah Azze ve Celle'nin deyimiyle hayvandan da daha aşağı oldukları bir dönem ki Allah onlara İslam'la şeref vermiştir kardeşlerim. Her kim bir kız çocuğunu veya iki kız çocuğunu güzelce yetiştirir ve onlara ev, dinini öğretir, evlendirirse ona cennet vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve din ne yapmıştır? bu şekilde her iki tarafı da izzet ve şeref bahşetmiştir kardeşlerim. Evet Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 299 numaralı rivayet. İbn-i Az şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana haber gönderip eclisemi ve silahımı tutanmama sonra da kendisine memel etti. Ben de dediklerini yapıp kendisine vardığımda abdest alıyordu. Gözünü bana doğru kaldırdı, sonra başın önüne indirdi, sonra da şöyle bulundu: Ey Amr, ben seni savaşa askerlerin başında göndermek istiyorum. Böylece Allah sana ganimet isterdir. Ben senin hayırlı mal sahibi olmanı istiyorum. Ben dedim ki, ben mal elde etmek için Müslüman olmadım. Ben ancak Allah'a teslimiyeti azrailip, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olayım diye Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey amir, salih kimse için hayırlı mal ne de, ne de güzeldir buyurdu. Ne, ne güzel nimettir, hayırlı insan için hayırlı mal ne güzel nimettir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam, amelimden asvadi Allah Hanı diyor ki, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bana birini gönderdi ve elbisemi ve silahımı kuşanmamı istediği yani Allah Rasul Aleyhisselatüsselam kendisine haber göndererek cihad için hazırlanmasını emrediyor. Yani ordu da nedir? Cihad'a çıkılacak ve onun için hazırlan dedi diyor. Amrümün az radıyallahu anhum. Bir camurumun az radıyallahu anhum. Ben de dediğini yaptım ve yanına geldim. Allah Rasulü sallam o esnada abdest alıyordu. Beni diyor şöyle tepeden tırna bir süzdü. Sonra başını yere eğidi diyor. Bu da olayın önemliliğini anlatıyor kardeşlerim. Dedi ki, ey Amir, muhakkak ki ben seni bir orduğun başında gö göstermek、e、göndermek istiyorum ki Allah sana ganimet nasip etsin. Yani ganimet elde etmen için orduğunun başında seni gönderiyorum dedi Allah Rasulü anhisselatu vassalam. Ve ben istiyorum ki sen güzel bir mal elde edesin dedi diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani burada Allah Resulü vesselam sırf ganimet için ne yapıyor? Orduyu savaşa gönderiyor kardeşlerim. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılınmıştır diyor aleyhissalatu vesselam. Ve daha önceki ümmetlere, peygamberlere helal kılınmayan şeylerde şey haram olup da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve ümmetine helal kılınan şeylerden bir tanesi de savaşta elde edilen ganimettir kardeşlerim. Daha önce savaş yapılır, ganimet elde edilir ve başlarında peygamberlerin komutanları da olduğu halde bütün ganimetler meydana toplanılır ve daha sonra gökyüzünden bir ateş gelir ve onu yutar giderdi kardeşlerim. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmıştır? Ganimet helal kılınmıştır ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sırf kalimet elde etmek için ne yapmıştır? Orduyu, Amr-ı bin As radıyallahu anh'u ordunun başında ne yapmıştır? Ee, savaşa, sefere göndermiştir. Aleyhissalatü vesselam. Amr-ı bin As takva ehli Ve Allah'tan korkan birisi. Allah Resulü Aleyhisselam mal vadediyor. Savaşa git, ganimet elde et. Aynı zamanda bu bir vaattir. Yani savaşa gideceksin, savaşı kazanacaksın ve ganimetle geri döneceksin. Aslında bir, bir müjdedir bu, mal müjdesidir. Bunun üzerine Amr ibn-i Az, takva ehli, zülh dehli birisi. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben mal elde etmek için İslam'a girmedim ki. Mal elde edeyim, mal toplayayım diye Müslüman olmadım ki. Ben ancak Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte olmak için ben bu İslam'a girdim diyor Amr ibnul Az, radyallahu anhu. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabını daima gözeten, daima onları seven birisiydi. Yani hem <gülüyor> dünyalarının iyi olmasını, hem de ahiretlerinin iyi olmasını istiyordu Allah Rasulü. オンダンソラ、ブヨルドキアレイスサッラー、タカバーワーサ、ジュウトワーサ、ベ、マ Bu güzel bir şeydir kardeşlerim. Ama takva yoksa, züht yoksa mal kendisine zarardan başka bir şey vermez kardeşlerim. Ama takva var, vera var, züht var, malı da var. Bu güzel bir şeydir. Çünkü o insan ne yapar? Allah'tan korkar. Nerede harcadığını, nerede kazandığını ve nerede infaz edeceğini en iyi bilendir. Takvası ve zühtü varsa. Ama bu yoksa nedir? Hayvandan da aşağıdır. Bilakis o mal ona ne yapmaz? Fayda yerine zarar verir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. Üç yüz numaralı rivayet. Malından emin olan kimse Seleme İbni İbni İbni İbni İlhan Babasından rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte Sizden her kim ailesi ve malı emniyette bedeni de sağlıklı olarak sabaha çıkar, bununla beraber yanında günlük yiyeceği de bulunursa, tüm dünya nimetleri ona verilmiş gibidir. Evet. Güzel bir rivayet. Her kim kendisi, ailesi, çocukları ve malı konusunda emin ise, Ve eğer bedende de hastalıkları yoksa ve yanında da bir günlük yiyeceği de varsa sanki diyor bütün dünya ona verilmiş gibidir diyor Allah Rəsulü, aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim eğer bedeninde herhangi bir hastalık bir maraz yoksa tabii ki eğer insan kendisine bir hastalık isabet eder ve sabrederse muhakkak ki ecirini sebabını Allah katında bulacaktır hiç şüphesiz. Ve insanın ne yapmaması gerekir? Dünya ve ahirette her zaman selametlik istemesi gerekir kardeşlerim. Allah'tan afiyet isteyin diyor Allah'ın sözü. Bir duası kardeşlerim Abdullah İbni Umar radıyallahu anhuma'dan genel rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam akşamleyin ve sabahleyin şu duayı hiçbir zaman terk etmezdi diyor Abdullah İbni Umar radıyallahu anhuma. 言うちはあなたのフィットのフィットのフィットのフィ ل トのフィットのフ ا ットのフィット ل フィットのフ ن ットのフィットのフィッ د のフィット ة フィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットの و ィット ا フ ي ットのフィットのフ ن ي トのフィットのフィットのフィットのフィットのフِ ي ن のフィットのِィットの و ィ د ُ ن フィَトのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフィットのフ Allahummaster Aurati, Allahum Kusularamabashla, Ramin Rauati, Korkularamdan Beni Eminkul, Allahummahfogni, Minbeni, Women Khalfi, Wan Yemini, Wan Shimeli, w m e n f a i a l l a h u m b n i u n u d a n a r k a m d a n Ustumdan, Sandan, Solumdan, g e l e c e k h e r t u l u t e l i k e k a s h u k u r u ك はあなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉 ي 言うことで、あなたの言葉を言うことで、ن なたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言う ا とで、あなたの言葉を言うことで、あな د の言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言うことで、あなたの言葉を言葉を言うことで、 uğradı ve dedi ki, onlar Allah'tan afiyet istemezler mi? diyor. Ve Sahih-i Müslim'de yine Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayette, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlardan birini ziyaret ediyor. Adam, o kadar zayıflamış ki kardeşlerim, ufacık kalmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, sen neyle dua ediyorsun? Allah'tan ne istiyorsun da sen bu haldesin? diyor. Adam diyor ki, Ben Allah'a şöyle dua ederim diyor. Allahım, eğer benim bir cezan varsa, ahirette çekeceğim, ahirete bırakma, dünyada ver diye dua ediyorum diyor. Dua'yı anladınız mı? Eğer benim çekecek bir cezan varsa, Allahım onu ahirete bırakma, dünyada hepsini gör Allahım hepsini bana ver Allahım diyor. Allah Rasulü diyor ki, Subhanallah, sakın böyle dua etme. 私たちの言葉を聞いて、私たちを聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちのいて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私のを聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たちの言葉を聞いて、私たいて、私たちの言葉を聞いて、 Bir Müslümanın kardeşlerim, o yüzden her zaman ne yapması Allah Hazire ve Celle'den afiyet istemesi gerekir, sağlık, şifa istemesi gerekir. Çünkü kardeşlerim insan zayıftır. Allah'tan bela, musibet ister de sabredemez. Allah korusun da hem dünyasından olur, hem de dininden olur kardeşlerim. Allah hepimize afiyet versin inşallah. Eğer can güvenliği var. bedeninde de şifa var ve devam ediyor Allah Azze ve Cellem. Bir günlük yiyeceği de varsa sanki diyor o dünyaya sahip gibidir diyor. Hatta bir rivayet de adam diyor ki benim şunum şunum var o tamam sen çok şeysin. Hatta diyor ki benim hizmetçim de var o zaman sen kralısın diyor. Yani aslında o kadar büyük nimetler içerisindeyiz ki kardeşlerim. Yani eminlik varsa. kendin ailen için güvendeysem düşman korkusundan, bedenim de sağlıklıysa, bir gününde yiyeceğim varsa Allah hamde edecek çok şeyim var kardeşlerim. Hakikaten çok şeyimiz var ve daha fazla çalışmak için çaba serfettiğimizde、e, biriktirmek için diyor ki belki de ona idrak edemeyeceksin, belki de onu yemek sana ne olmayacak nasip olmayacak. Mesela düşünün günümüzde. Adam yıllarca çalışır, çalışır, çalışır, çalışır, emekli olur, bir ev alır, oh dediği zaman rahatladım giyeceği sıra ölüm geliverir ve、evet. selam.、Evet. Evet. Doğru mu? Olmuyor mu kardeşler?、Evet. Allah'a hamdolsun, güvendeyiz, sağlığımız saatimiz yerinde, bir günlükte yemeğimiz varsa, dünya bizim kardeşlerimiz. Yani yarını düşünmek... diyor yani düşünme çünkü yarına erişeceğini bilmiyorsun diyor Allah hepimize afiyet versin kardeşlerim evet o yüzden Ceylani diyor ki rahimahullah akıllı kimse diyor eğer şu anda yani içinde bulunduğu zamanda kendisine yetecek kadar yemeği varsa üzülmez diyor çünkü yarına ulaşacağını ne yapamaz bilemez Ve hadise baktığımız zaman kardeşlerim、e, kanaat etme, zühd sahibi olma ve Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine şükretmek vardır. Evet, hakikaten Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini saysak buna gücümüz yetmez kardeşlerim. Evet, demek ki kardeşlerim bu nimetler olan kimse hakikaten büyük nimetler içerisinde olan kimdir. Kimsedir Allah hepimize afiyet、Amin. versin kardeşlerim. Evet Amin. 301 numaralı rivayet. Gönlün hoş olması. Abdullah ibn Zayn、e、amcası Beyden şöyle rivayet ediyor. Rasulullah olmamu Allah tarafından üzerinden insanlar bilirseydi olduğu halde insanların yanlarına çıkıp geldi. Hoş bir şekilde bir halde biz ailesi ile beraber olduğunu zannettik ve Ey Allah'ın Resulü, senin leşeli ve gönlü hoş olurak görüyoruz dedik. O da, evet, Allah'a hamd olsun dedi. Sonra zenginlik hakkında konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı saygı duyan takva sahibi kimse için zenginlikte herhangi bir sakince yoktur. Fakat Allah'a karşı sorumluluk, bilinci içinde olan tat var. Sahibi için sıhhat, zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül, hoşlu ve rahatlığı daha büyük bir nimettir. Evet. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hakikaten kardeşlerim, eğer bedende sıhhat yoksa, sağlık yoksa insan kardeşim İnanın hiçbir şeyden zevk almaz. Düşünün yani çevremizde duyduğumuz kadarıyla、e, çok aşırı zengin insanlar var. Bilirsiniz Vehbi Koç ölüp gitti. Türkiye'nin en zengin adamlarından bir tanesiydi. Belki de en zenginiydi. Ama ben duyduğum kadarıyla, okuduğum kadarıyla gazeteden adam son zamanlarında sadece patates kaynatması yiyebiliyormuş kardeşlerim. Kaynamış patates. Düşünebiliyor musunuz? Ya dünya senin olsa ne yazar? Zevk alamadıktan sonra yiyemedikten sonra yani bir oturup Allah'ın verdiği bir domatesi bir salatalığı ne bileyim bir eti、e, veya ne bileyim bir marulu bir maydanoz yiyemedikten sonra dünya senin olsa ne yapar? Bu yüzden sıhhat her zaman için ne olmuştur kardeşlerim? En büyük zenginlik olmuştur. Hakikaten. Yani kardeşlerim düşünün ki hastasınız ve Hakikaten paranın satın alamayacağı o kadar çok şey var ki kardeşler. Hem vallahi hem birlahi. O yüzden sıhhat asıl zenginlik. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ında buyurduğu gibi nedir? Sıhhattır. Allah'tan korkan kimse için diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Rivayetimize dönecek olursak Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün aramıza neşeli bir şekilde girdi diyor. Biz zannettik ki hanımının yanından geldi diyor. Dedi ki yallahın Rasulü görüyoruz ki çok neşelisin. Evet elhamdülillah dedi diyor. <gülüyor> Sonra zenginlikten bahsedildi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'tan korkan takvalı bir kimse için zenginlikte bir、e, sakıncası yoktur. Bir sıkıntı yok. Olabilir mi Müslüman zengin olmaz mı olur diyor. Ama diyor. Allah'tan hakkıyla korkan bir kimse için sıhhat, sağlık, afiyet daha hayırlıdır diyor Allah Rəsulü Aleyhissalatu Vesselam. Ne diyor? Tıbün Nes yani gönül hoşnutluğu, insanın mutlu olabilmesi, mutlu olması da en büyük nimettir diyor Allah Rəsulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Her ne kadar mal kardeşlerim. Sufyanu Sevriyar radıyallahu anhu diyor ki mal daha önce bize sevdirilmez de diyor tiksindirilirdi ama bugün diyor bir mümin için mal kalkan olmuştur diyor <gülüyor> Sufyanu Sevriyar radıyallahu an. Çünkü kardeşlerim eğer zenginlik takvassız olursa insanı helak eder çünkü kezengin olan kimse hiçbir zaman kanaat sahibi değildir her zaman Yani gelsin de helal mi haram mi hiçbir zaman bakmaz, onu göz etmez ve ne yapabilir, zulmedebilir, zalim olabilir, sırk o malı toplayabilmek için. Ama eğer takva ehliyse ne yapar? Hem Allah'ın hakkını gözetir, hem de kulların hakkını gözetir. İnşaallah. Evet, kardeşlerim demek ki gönlün hoşluluklarından bir tanesi de insanın evli olması da nedir? Aslında bir gönül hoşluktudur. Ve en insan evine geldiği zaman hanımını gördüğünde ticri tebessim edebiliyorsa ve hanımı onu güzelce karşılıyorsa nedir? Bu da gönül hoşlukluğundandır. O yüzden dinimiz nedir? Evlenmenin dinin yarısı olduğunu、e, söylemiş ve gençler yani evlenmeyen, bekar olanlara da dinimiz ne atmıştır? Evlenmelerini、e, tavsiye etmiştir. Allah hepimize. Hayır versin inşaallah. Evet kardeşlerim sıhhat dedik hakikaten önemli ve insan sıhhati olduğu zaman Allah Azze ve Celle ne yapar en güzel şekilde、e, ibadetini yerine getirir ve ne yapar takbassını imanını dinini bu şekilde güçlendirir inşaallah. Evet. Evet, üç yüz üç numaralı rivayet. İç yüz iki değil mi? Üç yüz üç. Üç yüz üç'ü okuyalım kardeşlerim. Mesela rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi sallam, ve sellem ahlak gürü, ve görünüş bakımında insanların en güzeli idi. İnsanların en cömerti, cömerti, cömerti Ve insanların en cesuruydu. Bir gece Medine halkı korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği tarafa doğru gittiler. Herkesten önce sesin geldiği tarafa doğru giden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri dönerek Medine halkını karşılayıp onlara şöyle diyordu. Korkacak bir şey yok. Korkmayın, korkmayın. Korkmayın. Peygamber Allahu Aleyhi Vesselam o esnada Ebu Talha'ya ayrıl üzerinde eğer bulunmayan çıplak bir atar bilmişti ve boyun, boynunun boynunda da kılıç vardı. Peygamber şöyle buyurdu: Ben aslında yavaş yürüyen bu atı uzun mesafeye koşan bir der ya buldum. Evet. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yaratılış olarak, ahnek olarak, görünüş olarak, siyaset olarak, nesep olarak ve、e, insanlar içerisindeki <gülüyor> muamele olarak insanların şüphesiz en hayırlısı, en iyi siyedi. Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> ve bütün bu iyi sıfatlarla beraber Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde en cesuruydu diyor. Yani korkaklık onun bir vasfi sıfati değildi kardeşlerim. Medine de düşman baskısından korkulduğu bir zaman ve öyle bir zamanda Medine çalılıklarından bazı sesler geliyor gece vakti ve insanlar birden nedir belki düşman <gülüyor> ani baskısıdır diye ne yapıyorlar hemen toplanıyorlar ki oradan sesin geldiği yönden Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamı eğer siz bir ata binmiş Ve kılıcını da boynunu asmış, korkmayın, korkmayın veya korkacak bir şey yok diyerek ashabının yanına geliyor. Yani düşünün, insanlar oraya gitmekten, topluca gitmekten korkarlarken Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam tek başına gidiyor, eğersiz ata biniyor ve kılıcı da boynunu asmış, korkmayın veya korkacak bir şey yok diyerek ne yapıyor? Geliyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam'ın bindiği atın normalde çok yavaş, uyuz, böyle hiç yürümeyen cinsten bir at olduğunu söylüyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselam binince bir mucize olarak ne yapmış? At gerçekten çok hızlı bir şekilde gitmiş ve geri dönmüş. Allah Resulü Aleyhisselam bir şey yok sadece biz bu atı çok hızlı bir şekilde bulduk diyerek ne yapmıştır söylemiştir. Bu da yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir tanesi, bir tanesidir ki yine Allah Rasulü Vesselam'ın şeçatını,、e, cesaretini gösteren rivayetlerden bir tanesi. Evet, 304'de de alalım inşallah. Câbe'den rivayet edildiğine göre Allah Salallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu: Yapılan her iyilik bir sadakadır. Müslüman kardeşine tatlı dil ve güler yüzle karşılaman ve kendin kendi su veya nimet kabından onun ihtiyacı olan bir şeyi kardeşinin kabına boşatman da bir iyilik olup sana sadaka sebap kazandırır. Evet daha önce kulu mağrufin sadaka her iyilik sadakadır rivayeti gelmişti kardeşlerim mağruf kelimesi Allah'ın itaatiyle alakalı veya Allah'a yaklaştıran veya insanlara iyilik adına yapılan her şeyin adı mağruf olarak geçmiştir yani yapılan her iyilik en ufandan en büyüğe kadar nedir? Bir sadakadır. Yani bir sadaka sevabı verilir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki yani yaptığınız ufak bir şeyi、e, hor görmeme, küçük görmeme adına hatta diyor Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm etmen dahi bir sadaka sevabı vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani kardeşlerim sevap kazanmak için bazen Çok şeyler yapmanıza da gerek yok. Müslüman kardeşinizi tebessümle karşılamanız, onu hoş geldiniz deyip haline hatırını sormanız veya ne bileyim hani derler ya bir çay ısmarlamanız veya ne bileyim onun halini sormanız bile nedir? Yani basit bir şey değildir kardeşlerim. Yani düşünün birisi sizi ziyarete gelse ve siz de asık suraplı olsanız adam geldiğine geleceğine pişman olmaz mı? Ama geldiğinde tebessüm etseniz, hoş geldiniz deyip tokalatsanız, sarılsanız アラハリミゼ、カイルガーセン、オイザンカディスティン、アメルダン、イッスピルシェイ、インサン、ハキルガルメメメレ、キュキュキュキュメディア、アラハゼベジェレ、ファメンヤメル、ミスカ ذ ナザバティン、 ハイラヤー、ウメンヤーメンミスカールザラテン、シャラヤー。 sıhhat versin, bedenlerimize sıhhat versin, aklımıza kalbimize sıhhat versin afiyet versin, emniyet versin ee, ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bu en büyük nimettir kardeşlerim Allah hepimize hayır versin korkan bir kalp Allah için ağlayan bir göz ve Allah için titreyen bir kalp hepimize nasip eylesin Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Öğrendiklerimiz de güzel bir şekilde öğrenip ve onlarla amel etmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Ya Rabbi. マファメティンナー・ラハメティンナー・ジェネティー・ジェルディーン・ソララン・ディレイラー。